5. bab Cuma'nın fazileti, adabı, sünneti ve şartları beyanındadır. 1. Cuma'nın fazileti. Bilmiş ol ki Cuma günü büyük bir gündür. Allahu Teala İslamiyeti onunla süsledi ve bugünü yalnız Müslümanlara verdi. Kur'an-ı Kerim'de İze nu'dî'l-salâti min yevmil-cuma fe'âu ile zikrillah. Vezerul بَيْعَ Cuma günü namaz için ezan okunduğu vakit alışverişi terk ederek Cuma namazına gidin. Cuma suresi 9. ayet-i kerime. Buyurulup o gün dünya işiyle ve Cuma'ya gitmeye mani olacak her şeyle uğraşma haram kılınmıştır. Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَةِ Fi yevm al-haza fi maqami haza Allah Teala bugün de ve burada sizlere cumayı farz etmiştir. Diğer hadisinde men tarekel cumate selasen min gayri uzrin tebe Allah ala qalbihi. Özürsüz 3 cumayı terk eden kimsenin kalbini Allah mühürler. Diğer rivayette "Faqad nebeze'l İslam ve e zahrihi." İslamiyeti arkasına atmış oldu buyurmuştur. Bir kimse İbn Abbas radıyallahu an Cuma ve cemaatte hiç görünmeden ölen adam ne olur diye sordu. İbn Abbas cehennemdedir diye cevap verdi. Adam bir ay bu soruyu tekrarladı ve her defasında cehennemdedir cevabını verdi. Haberde varit oldu ki inne şüphesiz ki muhakkak ehlel kitabeyni Yahudiler ve Hristiyanlar yani Yahudiler Tevrat, altu kendilerine verildi Yevmel Cumaati Cuma günü fehtelafu fihi onun hakkında ihtilafa düştüler. Cuma'nın kıymeti ve konusunda anlaşamadılar yani. Fesurifhu anhu bundan dolayı ondan uzaklaştırıldılar. Bu nimeti hakkıyla değerlendiremediler. Ve hedan Allah Teala lehu Allah Teala ise bizi ona hidayet etti. Ve axiruhu li ümmeti bu ümmete en son verilen gündür. Ve cälhu aiden lehum ve onu onlar için bayram kıldı yani Cuma günü bizler için bayram kılındı. Fehm evvelu nasi bihi bu sebeple insanlar arasında ona ilk ulaşan onlardır. Zaman olarak son ümmet fazilet olarak öncü ve ehli kitabeyini lehum tebaun ehli kitap bu konuda onlara da yani diğer Cumartesi ve Pazar günlerine kaldılar. ''Cuma günü Yahud ve Nasara'ya verildi fakat onlar o günü bulmakta hataya düştü. İştihat ettiler ve bulamadılar. Allahu Teala bu günü bu ümmet için sakladı. Serahaten bildirdi ve bu günü onlara bayram kıldı. Ona asıl hak kazanan benim ümmetimdir. Yahud ve Nasara ise onlara tabidir. Ondan sonraki günlere yani cumartesi ve pazar günlerine kaldılar.'' Buhari ve Müslüm'de geçiyor. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın peygamberimizden düva ettiği bir hadiste Etani Cibril aleyhisselam fi kehfihi mir'atü beyza'uh ve kâle hâzihil cüm'atü yefri duha rabbuk aleyke litekûnû leke i'den ولا امتتك من بعدك قلت فما لنا فيها قال لكم فيها خيره ساعه من دعائها يخير قسم له اعطاه الله سبحانه اياه او ليس له قسم زهيرا له ما هو o, taavuzu min şer, hu maktabu alahi illa gazahullahi azza ve jalla minhu, hu ağzam minhu, hu sied el ayami indana, v napnu n'duohu fil feğûlte ve lem qale inne rabbeke azza ve cel le tehaza fil cumati va'diyen ef yahumin miski el leli fe iza kana yevmel cumati nezel allah min illi ala yet Cellehum Hatta en ila ile vecil Kerim bu serifi kelime kelime açıklayalım eteni bana geldi Cibrilu, u Cibril Aleyhisselam fi kefihi onun avucunda bu miratu ayna Beyba beyaz parlak ve Kale Hâzihil cüm'atı Dedi ki bu cuma günüdür Yefri duha Onu Farz kılıyor Rabbike Rabbin aleyk, Aleyke Senin üzerine Litekûnu leke i'den Senin için bayram ait. Ve li ümmetike ve ümmetin Min ba'dihi senden sonra Kultu Femâ ben dedim ki öyleyse bizim için bugünde ne var? Fiha gale lekum Fihe dedi ki sizin için o günde hayru hayır saatu bir vakit bir özel an min duaiha o günün o gün dua ettiği zaman yuhayru seçilir. Gisemun lehu, kendisine takdir edilmiş bir pay. Ağtâhullâhu, Allah ona verir. Sübhânehu, o şüphesiz yücedir. İyyâhu, o günde öyle bir saat vardır ki kul o vakitte dua ederse, kendisine takdir edilmişse Allah muhakkak ona verir. Daha büyük bir nimet. Eveleyse lehu gisemun, evleyse lehu gisemun. Eğer onun için takdir edilmiş bir pay yoksa, duhurelehu onun için saklanır, mahve azamu minhu, ondan daha büyük yani ahirette daha büyük bir karşılık olarak verilir. Ev teaz, ev min mektubu aleyhi ya da sığınırsa bir kötülükten kendisi için yazılmış. İl azzehu Allah Allah mutlaka onu korur azze ve celle. Huve alzamu o çok büyük bir gündür. Huve seydul eyyami günlerin efendisidir. Indene bizim katımızda ve nahnu neduhu biz ona deriz fil ahireti yevmel yevmel yani artış günü, çoğalma günü. Allah'ın cemalinin görüldüğü gün. Ve gül tüvelem inne rabbeke dedim ki niçin şüphesiz Rabbin cennette bir vadi edinmiştir? Ettehezü fiyil cenneti vadiyen efyehü çok geniş minel miskil ebyavzi beyaz misten daha hoş nazele min iliyyin yüceler aleminden yani alli'inden iner ala kürsiyhi kürsüsüne ve tecellalhum onları tecelli eder hatta yanzuru ila vecil kerim ve i pakine insan işte melekler ve insanlar müşahede eder Baştan sona Cebrail Aleyhisselam elinde beyaz bir ayna olduğu halde bana geldi ve işte bu Cuma'dır. Sana ve senden sonra ümmetine bayram olması için Rabbin bunu sana takdim ediyor. Bunun bize karı nedir diye sordum. Dedi ki bugün de hayırlı bir saat vardır. Kim ki o saate tesadüf eder yani o saatte dua eder, Allah'tan hayırlı bir şey diler ve o şey taksimatında var ise Allah onu ona verir. Yok ise ondan daha hayırlısını kıyamette verir. Kim ki bir miktar belanın kaldırılması için o saatte dua ederse Allah duasını kabul eder ve daha büyüğünü üzerinden kaldırır. Bugün bize günlerin en ulusudur. Ahirette bugüne mezit günü deriz. Ahirette mezit günü denmesinin hikmetini sorduğumda Cebrail allah Teala cennette misten daha kokulu beyaz bir vadi yaratmıştır. Cuma günü olduğu vakit kullarını buraya davet eder. Hak Teala âlâ-yı illiğinden kürsüsüne inerek cennet ehline tecelli eder. Onlar da zat-ı cemalini, müşahade ederler. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Hayru yemma talat alayhiş şemsi yevmel cum'ati fihi hulike adam aleyhisselam. Fihi udkhilal cenneti ve fihi uthil ilal ard. Fihi tu ve aleyhi ve fihi ve fihi wa huwa indallahi yawmal mazid kizalika tusammahi malaikati malaikatu fis-sama'i wa huwa yumun nazari ila allahutaala fil jannah Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o günde yaratıldı. Cennete o gün girdi. Yeryüzüne o gün indi. Tövbesi o gün kabul oldu. O günde öldü. Kıyamet o gün kopacak. Allah katında bugün Yevmül Mezid'dir. Halen göklerde melekler ona Yevmül Mezid derler. Cuma günü Cennet halkının Allah'a nazar edeceği gündür. Müslüm ebül Hüreyre'den. Yine haberde İnnelillahi Azze ve Celle Fiküllü cüm'atin Sittemiyetin Elfi atiqin Minennar Şüphesiz allah Teala'nın her Cuma günü cehennemden 600 bin azatlısı vardır diye varit olmuştur. Enes radıyallahu anh hadisinde aleyhissalatu vesselam Efendimiz İzâ selimetil cüm'atü selimetil eyyâm. Cuma günü günah işlemezse diğer günler muahzeden salimdir buyurmuşlardır. İnnel cahîmî tussâ'erû fî küllü yevmin. قبل الزوال قبل الزوال عند الستوه هي شمسي في كي السماء فلا تصلوا في هذه الساعه ليوم الجمعه وان هو صلاه كله وان جهنم لا فيه Her gün zevalden evvel güneş ortalandığı vakit Cehennemin ateşini yakar ve cehennemi hazırlarlar. Bu saatlerde namaz kılmayın. Bundan yalnız Cuma günü müstesnadır. Cuma gününün hepsi namazdır. O günde cehennem hazırlanmaz buyurmuştur. İbn Hibban Züafadan Ka'b diyor ki allah Teala mekanlar içinde Mekke'yi, aylar içinde Ramazan'ı, günler içinde cumayı geceler içinde de kadir gecesini diğerlerinden üstün ve şerefli kılmıştır. Denildi ki kuşlar ve yer haşar el cuma günlerinde buluşur ve yekdiri yekdiiri selamlaşarak bugün iyi gündür derler. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde "Men ma tevmel cumati keteb Allahu lehu" ecrü şehidin ve ve vukiye fitnetu, ve vukiye fitnetel fe, fitnetel kabr cuma günü veya gecesi ölenlere Allah bir şehit sevabı yazar ve onları kabir azabından korur buyurmuştur. 2. Cumanın şartları Bilmiş ol ki cuma namazının bütün şart ve rükunları diğer namazlar gibi olmakla beraber ayrıca 6 tane müstesna şartı da vardır. 1- Vakit Vakit öğle vaktidir eğer öğle vakti içinde cuma namazına başla, başlasa fakat selam verirken ilkindi vakti girse cuması batıl olur. 2 rekat daha ilave ederek öğle namazını kılmış olur. Yani namaz batıl olmuyor. Namazdan çıkmadan iki rekatı daha ilave etti mi öyle yerine geçer. İmama sonradan ve mesela ikinci rekatta yetişen ki buna mesluk derler. Ayrıca kalkıp kıldığı bir rekat ikindi vaktine tesadüf ederse bunun cumasının kaybolması ihtilaflıdır. 2. Mekan Yaz-kış iskan edilen bir yer olmalıdır. Göçebe olarak dolaştıkları sahralarda vadiyelerde ve çadırlar arasında Cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı kılınacağı muhitte ister taştan, ister çamurdan, isterse ağaçtan olsun ve Cuma kendilerini borç alan kırk kişinin bulunduğu sabit inşaatlı bir yer olması zaruridir. Bu hususta köy şehir ikisi birdir. Padişahın hazır olması veya izin vermesi şart değil. Ancak izin vermesi daha güzeldir. 3 adet adet adet yaz kış orada mukim cuma kendilerine borç olan hür ve mükellef en az 40 kişinin mevcut bulunmasıdır. Böyle 40 kişiyle cumaya başlandıktan sonra Kutbe esnasında veya namaz kılarken bir tanesi ayrılsa cumaları sahih olmaz. Evvelinden sonuna kadar bu evsafta 40 kişinin mevcut olması şarttır. <gülüyor> 4. Cemaat Yani bu 40 kişi toplu olarak bir imama uyacak öğle namazı gibi ayrı ayrı kılsalar cumaları sahih değildir. Ancak ikinci rek'atta yetişen cumayı tamamlar. Fakat ikinci rek'atın rükuuna yetişemeyenler öğleyi niyet ederek imama uyarlar. Ve imam selam verdikten sonra kalkar 4 rekat öğle namazını ikmal ederler. 5. O beldede de o gün daha evvel cuma kılınmamalıdır. Yani bir beldede bir yerde cuma namazı sahihtir. Ancak bir camide yani bir yerde çünkü şafi için mescid şart değildir. Toplanmak mümkün olmazsa o zaman 2, 3, 4 ve ihtiyaç nispetinde daha fazla yerlerde cuma sahihtir. Fakat böyle bir ihtiyaç yoksa cuma için ilk tek bir bulunduğu, tek bir alanların cuması sahihtir. Diğerlerinin değildir. Böyle bir zarari, za, zaru, böyle bir zaruret bulunduğu vakit evla olan daha iyi imamın ardında kılmaktır. Eğer vasıflarda müvasi iseler o zaman ilk inşa edilen mescitte kılmak daha evladır. Eğer burada da müsavi iseler en yakın olanında kılar. Cemaati kalabalık olan camide tercih edilir. <gülüyor> 6- 2 hutbe. Bunların ikisi de farz. Ayakta okumak farz. 2- Hutbe arasında oturmak yine farzdır. Birinci hutbede 4 farz vardır. 1- Tahmid en az elhamdülillah demek. 2- Peygamber'e salavat getirmek. 3- Takva ile tavsiye. Dört, bir ayet okumaktır. İkinci hutbenin de aynı şekilde dört farzı vardır. Ancak ikinci hutbede ayet yerine dua okumak borçtur. Hanefilere göre cumanın şartları, bu mütercimin ilavesi. Çünkü e, i̇mam Gazali, e, Şafii ya da müş, e, Müştehit olduğu için e, bunları Hanefi'ye göre tekrardan mütercim ilave etmiş. Buraya kadar anlattığımız metinde olduğu gibi Şafii mezhebi görüşüydi. Pek çok ayrılık olduğu için Hanefi görüşlerini notlar ile belirtmek mümkün olmadığından ayrıca açıklamak zaruri hasıl olmuştur. Şere göre diğer namazların sıhhatinde aranan şartlar Cuma içinde lazımdır. Ayrıca Cuma'nın iki çeşit şartları var. Birisi borç olmasının, diğerinde sahi olmasının şartlarıdır. Cuma namazının borç olmasının 7 şartı vardır. 1. Erkek olmak kadına borç değil fakat kılarsa öğle sakıt olur. Yani öğle namazı, öğle, e, namazı üzerinden düşmüş olur. 2. Cuma'ya gitmek için hür ve serbest olmak. Böyle olmayanlara borç değildir. 3. Mukim olmak. Yolculara borç değildir. 4. Hasta olmamak. 5. Kör olmamak. 6 ayakları olmak, 7 namaza gitmeye mani bir özürü bulunmamak, bütün bunlar gidip bütün bunlar gidip kılarsalar cumaları sahihtir. Cumanın sahih olmasının şartları. Cumanın sahih olması için 6 şart vardır. 1. Cuma'yı öğle vaktinde kılmak. 2. Namazdan evvel hutbe okumak. Hutbede farz olan Allah'ı zikirdir. Hatta yalnız Allahu Ekber veya Elhamdülillah veya Subhanallah demek de kifayet eder. Yalnız İmam Yusuf'a göre biraz daha uzun olmalıdır. Şafi'deki hutbe farzlarının hiçbiri biri Hanefilerde yoktur. 3. Cuma kılınan muayyen yer herkese açık ve kimsenin malı olmamak. Herkes serbestçe girip çıkabilmektir çıkabilmelidir. Yani lalete, laletein evlerde kılınmaz. 4. İmamdan başka en az 3 kişi bulunmak. Şafide olduğu gibi 40 kişi lazım değildir. Bunlar da cuma kendilerine borç olanlardan olması şart değil. Namazın sonuna kadar devamları da şart değildir. 5. Cuma imamın resmen hatipliğine de müsaade etmiş olması. Bu da başkasını vekil edebilir. 6. Cuma kılınacak yer şehir veya şehir hükmünde olmak olmasıdır. En ufak köyde de kılınabilir. İşte Hanefilere göre de Cuma'nın şartları bunlardır. Şimdi yine kitaba dönüyoruz. 3. Cuma'nın sünnetleri Öğle vakti girdikten ve müezzin ezanı okuyup imam Efendi Minber'e çıktıktan sonra Tahiyyetül Mescid'den sonra başka namaz kılmamak. Konuşmanın memnuniyeti hutbeye başladıktan sonradır. Yani konuşma yani hutbeyi dinlemek, konuşmamak. Ve imam hutbeye çıkınca cemaate selam vermeli. Cemaat de selamını almalıdır. Yani İmam-ı Azam'a göre Cuma'yı kılarken ikindi vakti girse Cuma batıldır. Yeniden niyet etmek ederek öğle namazını kılar. Bize göre bu durumda tahiyyetül mescid de kılınmaz. İmam selam vermekle mükellef değil, camide konuşulmaz. Hele hutbiye çıktı mı hiç konuşulmaz. Aynı zamanda Hatip Binber'de cemaate dönüp oturduktan sonra müezzin ikinci ezanı okur. Müezzin ezeni okuduktan sonra imam ayağa kalkar, cemaate döner, sağa sola dönmez, eliyle oynamaz. Kılıcını süngüsünü tutar veya minbere dayanır veya hut ellerini birbiriyle üzerine bağlar, aralarını hafif celse ile ayırmak suretiyle iki hutbe okur. Anlaşılmayan kelimeleri kullanmaz, fazla uzatmaz, tegani etmez. Teganni ile hutbe okuyan, mütekaddimden Musul Hatibi, müteahhirinden Osman İbni Şemsel Hanefi'dir. Hutbe kısa, veciz ve şumullü ol olur. İkinci hutbede de ayet okunması müstahaptır. İmam hutbedeyken hariçten gelen selam vermez. Verse de selamı iade etmek vacip değildir. Ancak işaretle reddi selam daha güzeldir. Aksırıp elhamdülillah diyenlere dahi yerhamükallah de demez. Sükut ederek hutbeyi dinler. Cumanın vücubunun şartlarına gelince. Cuma namazı erkek, akil, bali, bali, müslim, her müslim, hür ve vasıfta 40 kişi bulunan bir köyde ikamet edenlere veya bu köy civarında bulunup da ezan sesini duyan kimselere vaciptir. Çünkü Allahu Teala izanu diye nid salat min yevmil cumat fes'u ila zikrillahi vezurul bay'. Cuma namazı için ezan okunduğu vakit alışverişi terk edin ve Allah'ın zikrine, cuma namazına gidin. 5 mazeretten birisi bulunduğu vakit bu gibiler de cumaya gitmeyebilir. Onlar da 1- Yağmur, 2- Çamur, 3- Korku, 4- Hastalık, 5- Hasta Bakıcılık gibi mazeretlerdir. Bu gibi özürlülerin öğle namazını kılmak için cuma namazını kılıncaya kadar beklemeleri müstehaptır. Kadın ve bu gibi mazurlar cuma namazını kılarsa cumaları sahihtir ile Cuma'nın adabı beyanındadır. Bunlar da 10 tanedir. 1. Daha perşembe günü cuma için hazırlanmak. Bilhassa cumadaki saatin faziletine muadil olan ikindi namazından sonra dua, istiğfar ve tesbih ile meşgul olmaktır. Nitekim bazı selef Allah Teala'nın hazinelerinde kullarına ayırdığı erzaktan fazlası vardır. Bunların Bunları perşembe günü akşamdan ve cuma günleri dua eden kimselere verir demişlerdir. Daha perşembe günü yıkanır elbisesini, temizler, güzel koku sürünür. İlk saatlerde cumaya gitmek üzere işlerini ayarlar. Cuma günü için oruca niyet eder çünkü bunun özel bir fazileti var. Fakat yalnız Cuma'yı oruç tutmak olduğu gibi ya perşembe veya cumartesini de buna ilave eder. Namaz, Kur'an gibi ibadetler ile bu geceyi ihya eder. Bu gece veya cuma sabahı münasebette de bulunabilir. Bir cemaat bunu müstahap kabul etmiştir ve Peygamber Efendimiz rahimallahu men bekkera ve tekera ve gassale ve Hadisinde gassele kelimesini cinsi münasebetten kinaye kabul etmişlerdir veya tahfif ile gassele elbisesini yıkayan teselede yıkanan hamam eden manasındadır. İşte böyle erken kalkıp yıkanır, elbisesini yıkar ve cumaya hazırlanır. Bununla cumaya hazırlanmış ve sabahleyin kalkıp bugün hangi gündür diye soran gafillerden ayrılmış olur. Bazı selef cumadan en çok nasip alacaklar dünden hazırlananlardır. En az mükafat alacaklar da sabahleyin kalkıp bugün hangi gündür diye soranlardır demişlerdir. Hatta cuma'nın faziletini ihraz için geceyi camide geçenler de olurdu. 2. Sabahleyin erkenden yıkanmak Eğer erken yıkanamamışsa camide sabah Camide daha temiz olmak için zevalden evvel cumaya giderken yıkanmalı. Bu yıkanmanın kuvvetli müstehap sünnet olmakla vücubuna kail olanlar da vardır. Nitekim Peygamber Efendimiz Guslül ve cibun ala küllü muhtelimun Her akıl bali olana cuma günü yıkanmak vaciptir buyurmuşlardır. Nafi İbn Ömer radıyallahu anh'dan meşhur rivayette ben etel cumate fel tesil. Cumaya giden yıkansın. Buhari ve Müslim'de geçiyormuş. Medine halkı birisi diğerine fena söz söyleyeceği zaman sen cuma günü yıkanmayandan da fena bir insansın derlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu an hutbe okurken mescide gelen Hazreti Osman'a radıyallahu anh'a bu vakitte mi gelinir diye ihtarda bulununca Hazreti Ömer ezanı duyunca hemen abdest aldım ve geldim diye cevap vermiştir. Hazreti Ömer o da ikinci bir kusur demek yalnız abdest aldın halbuki peygamberimizin bize yıkanmayı emrettiğini de biliyorsun. Hazreti Osman'ın bu hareketi ve Peygamber Efendimizin ben tevadda yemel cumati febima febiha ve ni'met ve men men'tesle fel guslu Cuma için abdest almak çok güzel fakat yıkanmak daha makbuldür. Hadisinden yalnız abdest ile kifayetin caiz olmadığı anlaşılmıştır. Cünüplükten yıkananlar bir defa da cuma için üzerlerine su dökmeli. Mâ dökmesede dökmese de kifayet eder. Her ikisine birden niyet edince iki gusul birleşmiş ve fazilet ihras edilmiş olur. Sahabeden bazıları Cuma günü çocuklarının yıkandığını görünce Cuma için mi yıkanıyorsunuz? Hayır cünüplik için cevabını alırlarsa o halde bir de Cuma için yıkan derlerdi. Akıl bali olan herkesin Cuma için yıkanması vacip olduğunun hadisini okurlardı. Maksat temizliktir. Niyetsiz de hasıl olur denebilir. Fakat mademki Cuma günü yıkanmak şeriatta ibadet olarak kabul edildi. Faziletini ihraz için niyet lazımdır. Nitekim abdestte de hüküm böyledir. Cuma günü yıkandıktan sonra abdesti bozulan kimse abdestini tazeler ve yıkanmanın faziletini de ihraz etmiş olur. Ancak kusul abdesti ile cumayı kılmak daha makbuldür. 3- Süslenmek Cuma günü süslenmek müstehaptır. Bu da üç şey ile olur. Temiz elbise Temizlik ve güzel koku, temizlik misvak kullanmak, tıraş olmak, tırnak, bıyık kesmek ve taharet bahsinde anlattığımız şekilde temizlenmekle mümkündür. İbn Mesud Cuma günü tırnaklarını kesen kimseden Allah Teala hastalığı kaldırır ve ona şifa ihsan eder. Çarşamba veya Perşembe günleri hamama girmiş ise Temizlik hasıl olmuştur. Pis kokuları izale için cuma günü, günü iyi kokulardan sürünsün. Güzel koku erkekler için makbul olan kokusu olup rengi olmayan kokulardır. Harice çıkan kadın için renkli olup kokusu az olanlar makbuldür. Nitekim buna dair hadis rivayet edilmiştir. İmam Şafii Hazretleri elbisesi temiz olanın mihneti azalır. ''Güzel koku sürünen kimsenin de aklı çoğalır.'' buyurmuştur. Elbiseye gelince bunun da makbulü beyaz olanıdır. Zira Allahu Teala'nın en çok hoşuna giden beyaz elbisedir. Kırmızı, sarı gibi parlak elbiseler giymemelidir. Siyah elbise giymek ne sünnet ve ne de fazilettir. Hatta bazıları ona bakmaktan hoşlanmazlardı. Çünkü sonradan icat olunmuş bir bid'attır.'' Cuma günü sarık sarmak müstehaptır. Vâile İbnü'l-Esgar rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde İnne ve meleketehu yusallû alen alal ashabil âmâmi Muhakkak Allah ve melekleri cuma günü sarık saranlara salat ederler buyurmuştur. Sıcaktan bunalırsa cumadan evvel ve sonra başından çıkarabilir fakat Cuma'ya girer giderken hutbe ve namazda çıkarması uygun olmaz 4 camiye erken gitmek 2-3 fersah mesafeden ve erken saatte camiye gitmek müstahaptır erken gitmek Güneş'in doğması ile başlar erken gitmenin fazileti çoktur camiye giderken huşu tevazu ile gitmeli Namaz vaktine kadar itikafı niyet etmeli ve bir an evvel Allah'ın davetine icabeti niyet ederek mağfiret ve rızasını kastetmelidir. Peygamber Efendimiz "Men raha fi sa'atil ula ke feke enne me qarrabe fi sa'atis saniyete ومن راعى في الساعه الثالثه فكأنما قربه كبشان اقرام ومن راعى في الساعه الرابعه فك فكأنما اهتدجاجتا ومن راعى في الساعه الخامسه فك فكأنما iza kharaja al-imamu tu'itil suhufu wa rufi'atil aqlam wa hadratu al-malaiikatu inda al-minbari yastamiuna zikra faman jaa ba'de zalika fe'inna ma jaa li-hazzifi fadli Birinci saatte Cuma'ya giden bir deve, ikinci saatte giden bir inek, üçüncü saatte giden boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi olur. Dördüncü saatte giden bir tavuk hediye etmiş, beşinci saatte giden de sanki bir yumurta hediye etmiş gibi sayılır. İmam minbere çıktığı vakit sahifeler dürülür, kalemler kaldırılır, hutbeyi dinlemek üzere menekler minberin etrafına toplanırlar. Artık ondan sonra gelenler yalnız Cuma'yı kılmak için gelir ve bu faziletlerden mahrum olurlar. Birinci saat doğuşuna kadar olan zamandır. İkinci saat güneş yükselinceye kadar. Üçüncü saat güneşin ayakları yakmaya başladığı kuşluk vaktidir. Dördüncü ve beşinci saat de kuşluktan zevale olan zamandır. Bunların fazileti nispeten azdır. Zeval vakti namazın hakkıdır. Bundan başka bir fazilet yoktur. Yine Peygamber Efendimiz Selâsün lev ya'lemun nâsü mâ fîhinne dera kedû raktâ fi fî el ezanu ve safu ve saffu'l evvelu Üç şey var. İnsanlar bunların faziletini bilseydi onları elde etmek için develer gibi yarışırlardı. Onlar da ezan okumak, birinci safa yetişmek ve cumaya erken gitmektir buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel bu üçünün en faziletlisi ilk saatlerde cumaya gitmektir buyurdu. Haberde varit oldu ki İzekane yevmil cumati fi meleketu malaiketu ala va bil mesacidi bi edihim suhufun min fiddatin ve aqlamim min zahabin yektubuna evvele fe'al evle ala meratibihim Cuma günü olunca melekler ellerinde gümüş sayfeler ve altın kalemler olduğu halde mescitlerin kapısında oturur ve sıra ile ilk gelenleri kaydederler. Yine haberde varit olmuştur ki اِنَّ melaikete يَتَفَقْتُونَ الرَّجُولَ اِذَا تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ fiyaslou bazı bagdan onu ma fagle fulan ve malizi axrhe onu vaktihi fiygudun Allahım in كان axrhe fakr fanihi fanihi ve in can axrhe mard feshfihi ve axhruhhu shughlun fefarrihhu liibadatiki wa in kana axhruhhu lahwn faaqbil biqalbihi ila cuma namazına gelemeyen kimseyi melekler eyvah ne oldu neden geri kaldı diye birbirine sorarlar sonra Allah'ım eğer fakirliğinden gelemiyorsa sen ona helal mal ver. Hastalığından gelemediyse şifa ver. Meşgalesinden gelemediyse huzur ver. Oyun ve eğlenceye kapıldıysa ona ibadetin zevkini tattır diye dua ederler. İlk asırda cuma günleri insanlar şimdi ancak bayram günlerinde olduğu gibi sabaha yakın ellerinde ışıklar olduğu halde camiye gitmek üzere sokağa dökülürlerdi. Fakat zaman ile bu teamül kaybolmuş ve ilk bidat camilere erken gitmeyi kaldırmak olmuştur. Acaba Müslümanlar Yahudi ve Nasaralardan, Nasaralardan utanmaz mı? Onlar cumartesi ve pazar günleri sabahın erken saatlerinde kilise ve havralarına giderler. Dünyalık peşinde koşanların sabahleyin erkenden çarşıya çıkmalarından da multanmazlar. Denildiğine göre cemal-i ilahiye nazar vaktinde insanların Allah'a yakınlıkları cumaya erken saatlerde gitmeleri nispetindedir. İbni Mesud camiye erken girdiği halde kendisini geçen üç kişiyi orada görünce üzülerek Yazık dördüncü geldim. Fakat dördüncü de pek uzak sayılmaz demiştir. 5. Camiye giriş. İnsanların omuzlarına basıp önlerine geçmemelidir. Erken gitmek bunu temin eder. Bu gibiler cemaati çiğneyip geçenler hakkında şeddetli vaidler vardır. Kıyamet gününde cehennem üzerinde bir köprü olur ve insanlar onu çiğneyerek geçerler diye rivayet etmiştir. İbn-i Cüreyh olarak rivayet ettiği bir hadiste Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyneme huve yahtubu yevmel cum'ati izra racülen yetekhatten ''Yetekhattâ rikâbennâsi hattâ teqaddeme fecelese felammâ qadâ al-nebiyyû sallallâhu aleyhi ve sellem salâtuhu aradâ al-racule hattâ leqiyyehû feqâle ya fulânun mâ men'a'ka antum yeme. yemma'na qala ya al-qaya Allah ya jama'te qad jama'tu ma'kum faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alam nara nara alam narake tatakhatta riqab Peygamber efendimiz hutbe okurken bir şahsın insanların omuzlarını çiğneyerek öne geçip oturduğunu gördü. Namazı bitirdikten sonra adama yaklaştı. Tam karşılaşınca resul Ekrem ya filan bugün niçin bizimle cumayı kılmadın dedi. Adam kıldım ya Resulallah. Peygamberimiz insanların omuzlarını çiğneyerek öne geçtiğini görmedik mi buyurdular. Bu suretle bu hareketin, amelin mahvolmasına sebep olduğuna işaret buyurmuş oldular. Diğer müsned bir hadiste ise Mâ mena Ma mena'ka en tusalli ma'ana? قال E velem torani ya Rasulallah? Fale sallallahu aleyhi ve sellem ra'ituke te, -en, te ve e zeyte niçin bizim ile kılmadın beni görmedin mi ya Resulallah gördüm hem geç kaldın hem de cemaate eziyet ettin buyurdular. Sonradan gelen zatın insanların omuzuna basarak eziyet vermek suretiyle öne geçmek hakkı yoktur. Fakat ilk gelenler ön safı doldurmaz ve ileride boşluk kalırsa o zaman sonradan gelenlerin omuzlarına basarak öne geçmek haklarıdır. Çünkü onlar fazilet mevkini terk etmiş ve haklarını kaybetmişlerdir. Hasan-ı Basri'yi buyurmuştur ki Cuma günü öne geçmeyip kapı önlerinde oturanların boyunlarını çiğnemekte beis yoktur. Çünkü onlar hürmete şayan değillerdir. Mescitte selam, selama müsait kimse olmayıp herkes namaz ile meşgul ise artık selam vermeye lüzum yoktur. Çünkü selamı iadede güçlük vardır. 6- Namaz kılanların önünden geçil, ge, geçmemeli ve kendi önünden geçmemeleri için de mümkün olduğu kadar duvar kenarını, direk arkasını tercih etmelidir. Gerçi namaz kılanın önünden geçmek namazı bozmaz fakat yasaktır. Hadiste peygamber Efendimiz buyuruyorlar: "Yaqıfe 40'e amin, hayrullahu min en yemurre beyne yediye musalli". Kır sene beklemek namaz kılanın önünden geçmekten hayırlıdır. Yine Peygamber Efendimiz Le en yekune rjulu rema remden remdiye tezruhu tezruhu riya hu lehu min en yemurre beyne yedil musalli. Bir insanın un ufanda olup rüzgarın kendisini havaya savurması namaz kılanın önünden geçmesinden ehvendir buyurmuştur. Kılan kimsenin önünden geçen ile yol üzerinde stresiz namaz kılanlar hakkında da varit olan diğer bir hadiste Lev ya'lemul marru beynayedeyil musalli vel musalli ve alehima. Fizalikele en yakife 40 sene hayran en ymur <gülüyor> beyne yedehi İnsanların gelip geçtiği yerlerde kılan ihmalkar ile namaz kılanın önünden geçen dikkatsiz ne kadar aleyhlerinde olacağını bilselerdi 40 sene bekler ve önünden geçmezdi Namaz kılanın önündeki duvar, sütre diktiği değneği ve seccadesi namaz kılanın hudududur. Buradan geçmek isteyenleri mümkünse men etmelidir. Peygamber Efendimiz "Liyed fa hu fe inne bi fell yed fa hu hu şeytan." O geçmekte olanı def etsin. Geçen aldırış etmez ise yine def etsin. Bu ikinci ikazına da riayet etmezse onunla dövüşsün. Çünkü o şeytandır buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'yi namaz kılarken önden geçenleri men eder hatta döverdi. Hatta birisi onu Mer Mervan'a şikayet etti. O da peygamberin böyle emrettiğini söyledi. Şayet direk bulamazsa secde mahallini tayin edecek zira bir dirsek boyunda bir değnek sütre dikmelidir. Mümkün olduğu kadar birinci safı tercih etmelidir. Nitekim hadis-i şerifte men gassele ve tesele ve bekere ve tekerre ve dana minnel imâmi ve istemeğe kâne zâlike lehû keffâreten limâ beyne cüm'ateyni ve ziyâdetin selâseti eyyâm. Kim ki cuma günü elbisesini temizler, yıkanır, erken de camiye gider, imama yakın oturur, ve imamı dinlerse iki Cuma arasındaki günahlarını hatta üç günde ziyadesiyle kefaret olur buyurmuştur. Diğer bir ifadeyle, kafar Allahu lehu ilal Cuma gelecek Cuma'ya kadar ki günahlarını Allah mağfiret eder. Bazı rivayetlerde bu hadis insanların omuzunu çiğnememek şartı vardır. Yalnız üç sebeple birinci saf tercih edilmeyebilir. Eğer ön safta bozmasına muktedir olamayacağı ipek elbise giymek, altın işlemeli elbise ve ağır silahlarla namaz kılmak ve benzeri huzuru selbedecek bir fenalığı görecekse arkada kılması huzur ve selamet bakımından tercih edilir. Selamet bakımından birçok alimler böyle yapmıştır. Biş bin Haris, "Sen erken geldiğin halde niçin arkada kılıyorsun?" diye sorduklarında, "Asıl istenen kalplerin yakınlığıdır, cisimlerin değildir." diye cevap vermiş ve bu huzuru ön safta göreceği münkeratta değil, bir kenarda bulacağını ifade etmiştir. Süfyanî Sevrî'yi Bağdat'ta Binber'in yanında Ebu Cafer'in, Abbasi halifelerinin ikincisidir. Hutbesini dinleyen Şuayb İbni Harbi gördü. Namazdan sonra Şuayb'a ''Senin şu adama bu kadar yaklaşman beni düşündürdü. İnkar edip kabul etmeyeceği sözleri duymaktan emin olduğunda da mı bu kadar yaklaştın.'' dedi. Sonra da onların cumalarda ihtas ettikleri siyah elbise giymeyi ve benzeri bidatlerini ona anlattı. Şeyh de sem peygamberimizin nu festemi'a yaklaştı dinle hadisin duymadın mı dedi. Süfyan-ı Sevrî o dediğin de kastedilen hulefâ raşidindir. Halbuki bunlardan ne kadar uzaklaşır ve onlara bakmazsan o nisbette Allah'a yaklaşmış olursun diye cevap verdi. Said ibn Amr Ebu Derda ile namaz kılacaktım. Geri geri derken en arka safta kaldık. Kıldıktan sonra kendisine safların hayırlısı evvelidir diye buyurulmadı mı dedim. Ebu Derda evvel fakat bu ümmeti merhumedir. Allahu Teala diğer bütün ümmetlerden daha ziyade ve bilhassa bu ümmete nazar eder. Namaz da kime nazar ederse? Onu ve ardında bulunanları mağfiret eder. Allahu Teala'nın önündekilerden birisine rahmet ile nazar edip de bu sayede beni de mağfiret etmesi için arkada kalmayı tercih ettim diye cevap vermiştir. Bazı raviler bunu Peygamber Efendimizin buyurmuş olduğunu rivayet etmişlerdir. Bu niyet ile tevazu göstererek kalmakta da beis yoktur. İşte bu gibi haller için ameller niyetlere göre denilir. B- Maksurelerin bidat olduğu, eğer önünde sultanlara mahsus maksure yoksa öne geçmek iyi fakat böyle bir maksure ile ayrılmışsa hasan ve Bekri Müzeni gibi bazı ulema da bu maksureye girmediğim bu maksureye girmeyi mekruh saymışlardır. Bunlar maksurelerde namaz kılmaz ve bunu sultanlar tarafından icat edilmiş bir bidat kabul ederlerdi. Halbuki mescit bütün insanlar içindir. Onun bölünmesi usulsüzdür. Buna karşılık Enes bin Malik ve İmran bin Hüseyin radıyallahu anh imama yaklaşmak için maksurede kılarlardı ve bunu kerih görmezlerdi. Belki kerahat sultanlardan başkasının oralara giremeyeceği vakittedir. Yoksa kimse men edilmediği zaman maksurede bir kerahat olmasa gerektir. C. Minberler safları ikiye böler. Buna göre birinci saf minberin önünde ve boydan boya bulunan saftır. Yanlarda bulunanlar ise bölünmüş olduklarından tam saf değildir. Nitekim süfyan Sevri de bunu böyle kabul ederek der ki çünkü o saftaki cemaat müşkülat çekmeden hatibe teveccüh eder ve söylediklerini duyarlar. Bununla beraber birinci saf... Hıbliğe en yakın olan ön saftır. Minberin bunu bölmesinde beis yoktur. Sokaklarda ve cami civarındaki pazar yerlerinde namaz kılmak mekruhtur. Hatta bazı sahabe buralarda kılanları döverlerdi bile. 8. İmam hutbeye çıkınca namazı ve konuşmayı keserek Ezana icabet ve hutbeyi dinlemek ile meşgul olmaktır. Müezzin ezana kalktığı vakitte bazı av, avam tabakala, tabakalarında görülen secdeye kapanmak gibi hareketlerin aslı astarı yoktur. Ancak secdeyi tilavete tesadüf ediyorsa bunun zararı yoktur. Bununla beraber bu gibi secdeye haram da denemez. Çünkü haram denecek bir sebep mevcut değildir. Hazreti Ali ve Osman r.a'nın ha dan rivayet olduğuna göre diyorlar ki ezan okunurken sükut edip dinleyene iki, yalnız sukut süküt edene ise bir ecir vardır. Buna karşılık duyduğu halde konuşana iki, uzakta olduğu için duymayıp konuşana da bir günah vardır. Peygamber Efendimiz bir mübarek hadisinde, "Galisahibi ve İmamı yahutb" yahhtubu en sitt umeh faqad laga ve men laga hutbe okunurken birisi arkadaşına sükut et veya sus dese lav etmiş yani sükut etmemiş olur hutbe okunurken lavedenin cuması yoktur buyurmuştur Kıtırmızı ve nesai de geçiyor Ebu Hureyre'den Bundan anlaşılıyor ki konuşanı susturmak laf ile değil işaret ile olmalıdır. Ebûzer hadisinde Ennehu lamma s'ile Übeyy ve'n-nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem yehtubu fekâle meta unzilet hâzi's sûrete fe'em mâ ileyhi enis küt felem nezele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale lehu ubeyy ubeyy iz heb fele cumate leke feke şekkehu zer ila nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekale sadaqa ubeyy Peygamberimiz hutbe okurken Ebu Zer Ubey'e bu sure ne zaman indi diye sordu. Ubey Ebu Zer'e çık git sen Cuma'yı kaybettin dedi. Ebu Zer Ubey'i peygamberimize şikayet etti. Peygamberimiz Efendimiz bu Efendimiz de doğru so söylüyor diyerek Ubey'i tasdik buyurdu. Beyhaki Ebu Davud'da geçiyor. Eğer hutbeyi işitmeyecek kadar uzakta ise ilim namına da olsa yine konuşmaması lazımdır. Çünkü bu konuşmak teselsül ederek fısıltı yoluyla hutbeyi duyanlara kadar ulaşır. Hatta konuşmak şöyle dursun, konuşanların arasında da karışmamalıdır. Eğer buna imkan yoksa kendisi susmalıdır. Müstehap olan da budur. Hutbe esnasında namaz bile mekruh olursa konuşmanın kerahati, evleviyetle sabit olur. Hazreti Ali kerramallahu ve cehu dört vakitte namaz kılmak mekruhtur. Bir sabahtan sonra iki öğleden evvel üç ikindiden sonra dört imam hutbedeyken buyurmuştur. Hanefilere göre vakti kerahat ikiye ayrılır. Birisinde ne farz ne de nafile bir şey kılınmaz. Bu da tulu, grup ve istiva olmak üzere üç vakittir. Bunları vakti kerahat, bunlara vakti kerahat denir. Yani güneş doğduktan sonra takriben 45 dakika geçinceye kadar öğle ezanına 45 dakika kaldıktan sonra öğleye kadar, bir de akşam ezanına 45 dakika kaldıktan sonra. Akşama kadar. Bu üç vakitte bir namaz kılınmaz. Ancak o günün ikindi namazı kılınmamışsa o kılınabilir. Çünkü vakti nakısta borç tahakkuk ettiği için vakti nakısta da eda olabilir. Farzların kılınıp nafilelerin kılınmadığı vakitlerde bunlardan başka olan şu vakitlerdir. Sabahın ilk vakti girdikten güneş doğuncaya kadar her çeşit kaza kılınır. Fakat sabahın sünnetinden başka hiçbir nafile kılınmaz. Bir de ikindinin farzını kıldıktan sonra akşama kadar nafile kılınmaz. Kerat vaktine kadar kaza kılınır. Bir de akşam vakti girince farz kılınmadan nafile kılınmaz. Hutbe okunurken ve farz namazlar kılınırken de hüküm aynıdır. 9- Diğer namazlarda imama uyduğu gibi Cuma'da da aynı şartlara riayet etmelidir. Mesela Şafi'ye göre imamın kıraatini duyduğu vakit Fatiha'dan başka bir şey okunmaz. Cuma namazı bittiği zaman hiç konuşmadan Fatiha'yı ihlas ve muavvezeteyni yedişer kere okur. Bazı seleften bunlara devam eden hafta arasında afetlerden mahfuz olur diye rivayet etmiştir. Cuma namazı bittiği zaman hiç konuşmadan Fatiha'yı, İhlaz ve Muavvezzeteyni yedişer kere okur. Bazı seleften bunlara devam eden hafta arasında afetlerden mahfuz olur diye rivayet edilmiştir. Cuma namazından sonra Allahümme ya Ganiyu, ya hamid, ya mubdiu ya muid, ya rahimu ya vedud, e'nini bi halalike An Harami ki bıfadli ammen ee, Bu kitapta bu e, verilmemiş. Allahümme, ey Allahüm, ya Ganiyu, her şeyden müstani, zengin, hamidu, övülmeye layık olan, olan mübdiyu yoktan var eden, mügidu tekrar dirilten, geri döndüren, rahimu çok merhametli. Ve doğduğu kullarını çok seven, sevgisini bolca gösteren e beni zengin kıl, bana yeterli kıl, bir halalike senin helalinle an, sen, ya yani ihtiyaç bırakmadan haramike senin haramından bir fabrike lütuна ihsanınla ammen sivek senden başkasından. Duasını okumak müstehaptır. Bu duaya devam edeni Allah kimseye muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızkını verir denilmiştir. Cuma farzını kıldıktan sonra 6 rekat daha kılar. İbni Ömer peygamber efendimiz cumadan sonra 2 rekat kılardı diye rivayet etmiştir. Ebu Hureyre 4 rekat kıldığını rivayet etmiş. Hazreti Ali ve Abdullah İbni Abbas 6 rekat kıldığını rivayet etmişlerdir. Ayrı ayrı hallerde olmak üzere bütün bu rivayetler sahihtir. En eftali ise en fazlası yani altı rekat olanıdır. Cumanın farzından sonra ayrıca dört rekat daha bir namaz kılınır. Mer ehli iki yerde cuma kılmak mecburiyetinde kalınca ulema arasında ihtilaf karşısında İhtilaf karşısında vaktine erişip üzerimden sakıt olmayan zuhri ahir namazını kılmaya niyet ettim diye bu namazı namazı ihtiyaten kılmışlardır. 10. İkindi namazını kılıncaya kadar mescitte beklemek müstehaptır. 10. İkindi namazını kılıncaya kadar mescitte beklemek müstehaptır. Akşama kadar beklenirse Akşam kılınırsa daha iyi. İkinciyi camide kılana bir haç, akşamı da kılana bir haç ve bir ve umre sevabı verileceği söylenmiştir. Eğer kendisine bir gurur gelecek veya lüzumsuz dedikodu ile meşgul olacağını anlarsa Cuma'daki makbul saati kaçırmamak için. Evine dönerek akşama kadar allah Teala'nın azametini düşünüp nimetine ve tevfikine şükür ile onu zikr ve günahından korkarak kalbini ve lisanını murakabe etmesi daha makbuldür. Çünkü cami ve mescitlerde dünya sözlerini konuşmak doğru değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki يَئْتِي أَلَنَّاسِ zamanun يَكُونُوا حَدِيثُهُمْ fi mesacihim emra dunyaim hum leyselillahi taala fihim hace tu fela bir zaman gelecek mescitlerde dünya işlerini konuşacaklar Allah katında onların bir değeri yok sakın onlarla düşüp kalkmayın Yukarıdaki tertip dışında kalmış bütün güne şamil olan diğer sünnet ve edepler. Bunlar da yedidir. Cuma günü ilim meclisine gitmenin faziletinin beyanı. 1- Sabahleyin veya ikindiden sonra ilim meclisine iştirak etmeli ve sözünde hayır olmayan kıssacıları dinlememelidir. Ahiret yolcusuna yakışan şerefli saati hayır işine tesadüf ettirmek için bütün cuma gününü hayrat ve hasenat ile geçirmek, geçirmektir. Namazdan evvel vaaz halkasına oturmak uygun değildir. Zira Abdullah İbn Ömer radıyallahu an rivayetinde Peygamber Efendimiz Cuma günü Cuma namazından önce vaaz dinlemekten nehyetmiştir. Ancak vaaz eden Allah alim olur, Allah'ın nimetlerini anlatır, dinin esaslarına vakıf bir zat olursa da sabahları camilerde oturursa hem erken gitmeyi hem de vaaz dinlemeyi temini bakımından iyi olur. Çünkü ahirette faydası dokunan ilmi dinlemek, nafile ibadet ile meşgul olmaktan eftaldir. Nitekim ilim meclisinde bir saat bulunmanın bin rekat namazdan hayırlı olduğunu Ebu Zer rivayet etmiştir. Enes İbni Malik, allah Teala'nın ve ize vudiyetil salati, Fentashiru fil ard ve tegum min fadlillah Namaz kılındığı vakit yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından isteyin. Cuma suresi 10. ayet. Ayet hakkında o talep dünyalık talebi değil, hastayı ziyaret, cenazeye gitmek, ilim öğrenmek ve Allah için ziyaretten ibarettir demiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in teaddit ayetlerinde ilme fazl adını vermiştir. Bir ayette "Ve allemeke tekun ta'lemu ve kana Bilmediğini sana bildirmektedir. Hem Allah'ın senin üzerinde fazlı büyüktür. Nisa suresi 110. 3. ayet kelime. Diğer ayette <gülüyor> Şanım hakkı için Davut'a bizden bir fazl yani ilim verdik. Sebe suresi 13. ayet kelime. Bugün cuma günü en büyük yakınlık ibadet ilim öğrenip öğretmektir. Kıssacıları dinlemektense namaz kılmak daha eftaldir. Zira sahabe kıssacılığı bidat sayar ve kısacıları camilerden kovarlardı. Hatta Abdullah İbni Ömer radıyallahu an sabahleyin mescidine gitti. Kendi yerinde bir kısacının anlatıp durduğunu gördü. Abdullah kalk buradan dedi. İse de adam kalkmam ben senden evvel geldim oturdum dedi. Bunun üzerine Abdullah hakime haber gönderdi ve hakim adamı kaldırdı. Eğer kısacılık sünnet olsaydı onu kaldırmak caiz olmazdı. Zira Peygamber Efendimiz la yhu min meclisi sünmeyeclili sufihikin Tefehu ve Sakın kimseyi yerinden kaldırıp sonra kendiniz oturmayın. Yalnız sıklaşın ve, Genişletin, herkes otursun buyurmuştur. Yukarıdaki adı geçen Abdullah ibn Ömer bu hususta o kadar iyi riayet ederdi ki bir kişi ona kalkıp bir yer verse onu oturtmadan oturmazdı. Demek ki adamı kaldırması kıssacılığından kısacılığından sebep idi. Rivayet olundu ki bir ins bir kıssacı Hz. Ayşe radıyallahu anhaya hücresi civarında kıssa anlatıp dururdu. Hazreti Ayşe İbn Ömer'e haber gönderdi. Bu adam kıssalarıyla beni rahatsız edip ibadetime mani oluyor. İbn Ömer asasını adamın üzerine kırıncaya kadar onu dövdü ve oradan kovdu. Eşrefi Saat 2. Cuma günündeki şerefli saat hüsnü suretle beklemelidir. Meşhur haberde İnne fi cumati sa'atan la yuwaafiquha abdun muslimun yes'allu Allah'a azze ve celle fiha şey'en illa ataahu. Cuma gününde makbul bir saat vardır. Duasını bu saate denk getiren Müslümana Allah dilediğini verir. Buyurmuştur. Diğer bir rivayette namaz kılan kul ona tesadüf ettirirse şeklindedir. Bu saatte ihtilaf edilmiştir. Bazıları güneş doğarken, bazıları zevalde, bazıları ezen vakti, diğer bazıları imam hutbeye yaklaş başlarken, başkaları namaz kılınırken ilkinin son vakti daha başkaları da güneş batarken'dir demişlerdir. Hazreti Fatıma, grup zamanını yani Güneşin batış zamanını bekler ve hizmetçisi kendisine haber verince hemen gruba yani Güneş batıncıya kadar dua ve istiğfarını yapardı. Ve makbul saatin bu saat olduğunu Peygamber Efendimiz'den duyduğunu söylerdi. Bir kısım alimler de Kadir gecesinin saklı olması gibi bütün gün ibadet ile ihya edilsin diye bu da Cuma gününde Gizlidir. Vaktini kimse bilemez demişlerdir. Muayyen bir noktada durmayıp cuma gününün saatleri içinde devrettiğini söyleyenler de vardır ki en münasibi de münasibi de budur. Bu saatin bir sırrı var. Fakat onu muamele bahsinde açmak uygun olamaz. Çünkü o mükaşefe bahsine aittir. Ancak peygamber efendimizin İnne li rabbikum fi ayyamin dehrikum nefahatin ela fe ta'arradu Yaşadığınız günlerde Rabbinizin nefhaları rahmet dağıtması vardır. Onlardan istifade edin. Cuma günü de bu günlerden biridir. Buyurduğunu tasdik, tasdik etmek lazımdır. Kula yakışan Cuma günü boyunca kalbini hazırlamak, zikre devam ile dünya ve sübselerinden ayrılmak suretiyle bu ilahi tecelliye hazırlanmaktır. Umulur ki bu tecellilerden faydalanılır. Bu hususta Kaab el Ahbar ile Ebu Hureyre arasında geçen muhavere Kaab bu saat Cuma'nın son saati ve güneşin batacağı zamandır. Ebu Hureyre Peygamberimiz namazını o saate denk getiren buyurmuştur. Halbuki güneş batarken namaz yoktur. Binaenaleyh bu son saat olamaz. Ka'b peygamberimiz Men ga'ada yenteziru salatı fehve Namaz için oturan bekleyen namazdadır buyurmadı mı Ebu Hureyre? Evet deyince Ka'b işte o namazdır dedi ve Ebu Hureyre de sükut etti. Ka'b günün hakkını ödeyenlere Allahu Teala'nın rahmeti ve lütfu olduğunu kabul eder. Hülasa bu saat ile imamın minbere çıktığı saat şerefli saatlerdir. Bu saatlerde bolca dua etmelidir. Cuma günü selevat-ı şerife getirmenin faziletinin beyanı Üç. Bugün Peygamberimize bol salavat getirmek ve getirmek de müstahaptır. Peygamber Efendimiz bir mübarek hadisinde, "Ben salla aleyye fi yemil Jumaati semaniye seman semaniyen merrte qafir Allahu lehu zunubel semanine seneten. Cuma gününde benim üzerime 80 salavat şerife getirenin Allah 80 senelik günahını mağfiret eder. Duyurmuştur. Nasıl salavat getirelim diye cevap olarak getirelim diyene cevap olarak Allahın salli ala Muhammedin abdike ve ke ve kendine nebiyül ümmiyye demekle de bir taneyi tamamlamış olursun. İstersen Allahın salli ala Muhammedin ve ala a'li Muhammed salaten tekona leke rıza ve li ve li adai ve atihi atihi vasiyle ve bagasul mekam al mahmudun lizi ve attehu ve ve Ma <mâ> jazaita Nebiyye Nebiyye ummeti usalli alayhi wa ala jamiie ihwanihi min nebiyina ve salihin ya erhamer rahimin salavat şerifesini de 7 defa okursun. Her kim 7 cuma 7'şer defa bu salavat-ı okursa peygamberimizin şefaatine Nahi olur denilmiştir. Daha fazla salavat getirmek arzu edenler de eserde varit olan şu salavatı şerifeyi okur. Allahum mecalle fedaa ile salavatike ve nevamiye berekatike ve şerafe zekatike ve ve ve rahmetike ve ve ve teke Allahü Teala, Muhammed ve İmam al-Muttaqin ve Xatmen Nbi'în ve Rasulü Rabbî ve Fâtipî al ve Nbi'î al-Rahmetî ve ümmeti ve تقر به عينه يبطه به الأولون والآخ اللهم أعطيه فضل والفضلة والشرف والش والشرف والوصيلة والدرجات الرفيعة والمنزلة الشامخة ve Muni feteh Allahu ma'ati Muhammeda sülhe ve billihe ma'u ma'u ve mule ve jgale evvel şafeg ve evvel muşafeg Allahu ve ve ve فِي fi aale ve mukarrabin dajatehu فِي زُمْرَتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ ve شَفَاعَتِهِ min عَلَى سُنَّتِهِ ve عَلَى مِلَّتِهِ sünneti tevfana ala millete ve ve Gayr-haza yen ve la nadimina ve la şekkina ve la mübeddilina ve la fati fatinina ve la meftunina. Amin ya rabbel alamin. Bunun manası yazılmamış. Ee, manasını vereyim. Allah'ım Salatlarının faziletlerini, bereketlerinin artışlarını, şefkatini, rahmetini ve selamını, peygamberlerin efendisi, takva sahiplerinin imamı, nebilerin sonuncusu, alemlerin Rabbinin elçisi olan Muhammed din üzerine kıl. Onu önceki ve sonrakilerin gıpta edeceği, gözünün aydın olacağı makam Mahmud'a ulaştır. Ona... Fazilet, şeref, vesile en yüce derece ve en yüksek makamı ver. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen eyle. Delilini yücelt, mizanını ağırlaştır, derecesini en yakın kulları arasına yükselt. Bizi onun zümresinde dirilt, şefaatine nail olanlardan eyle. Sünneti üzere yaşat ve milleti üzere canımızı al. Bizi havuzuna ulaştır, kadehinden içir, rezil olmadan, pişman olmadan, şüpheye düşmeden ve sapmadan. Amin ey alemlerin Rabbi. Cuma günü Sure-i Kehfi okumanın faziletinin beyanı. Hülasa, salavat lafzı ile varit olan her duayı okur. Velev ki... Teşehhütte okunan salavat olsun. Yani Allahümme salli barik dualarını kastediyor. günde istiğfar da müstahap olduğu için salavat-ı şerifelere istiğfarı katmalıdır. Cuma günü Sure-i Kehfi okumanın faziletinin beyanı. 4. Bu gece Kur'an okumalı. Bilhassa Sure-i Kehfi okumaya da... Devam etmelidir. i̇bn Abbas ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olundu ki Enne men garaa suretil kehfi leyletel cüm'ati ev yevmel cüm'ati u'tiye nuran min haysu yakravuha ila Mekke ve gufire lehu ila yevmil cüm'ati ahiret cüm'at cüm'atil uhra Vafla salasetti ayamın ve Sallallahu Aleyhi Sembuona Alfemalakin, hatta yocbha ve ufiye, min nedaie ve dabilete, ve zat el jambi ve ve ve Cuma gecesi veya günü kimse Kef suresini okursa okuduğu yerden ta Mekke'ye kadar mesafeyi aydınlatacak şekilde kendisine bir nur verilir. Gelecek cumaya hatta üç günden fazlasıyla günahları bağışlanır. Sabaha kadar yetmiş bin melek onun için istiğfar eder. Dert, sıkıntı, zatul cemb. Alalık yani cüz ve cüzdam hastalıkları ile de Celin fitnesinden muafiyet kazanır. Mümkünse Cuma günü 24 saat zarfında bir hatim indirmeli. Hatimi sabah namazında veya akşam namazında veya Cuma ezanı ile ikamet arasında bitirmelidir. Çünkü bunda büyük fazilet vardır. Abidler Cuma günü İhlas suresini bin kere okumayı müstehaptan saymışlardır. 10 veya 20 rekatta bin İhlas okumak bir Kur'an hatminden sevap olduğunu da söyleyenler olmuştur. Yine onlar peygamber üzerine bin selavat getirirler ve bin kere de Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilaha illallahü ve Allahu Ekber derlerdi. Cuma günü veya gecesinde müsebbeat-ı seba'yı aşağıda anlatılacaktır. Okumak da güzeldir. Peygamber Efendimiz hiçbir vakitte muayyen sureler okumamıştı. Ancak Cuma günü ve gecesinde okurdu. Cuma akşamında ihlas ve kafirin surelerini, yatsı namazında Cuma ve münafıkın surelerini okurdu. Rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma ve münafıkın surelerini Cuma'nın farzında okurmuş. Cuma sabahında Lokman ve Hel etel alel insan sureleri okuduğu da rivayet edilmiştir. Cuma günü nafile namaz kılmanın faziletinin beyanı 5. Namaz kılmaktır. Camiye girdiği zaman her rekatta 50 ihlas okumak suretiyle 4 rekat kılmadan oturmamalıdır. Peygamber efendimizden nakledildiğine göre böyle yapan cennetteki yerini görmeden ölmez. İmam hutbede olsa dahi tahiyyetül mescid namazını kılmadan oturmamalıdır. Hanefi mezhebinde imam hutbedeyken ne tahiyyetül mescid ve ne de cuma'nın ilk sünneti kılınır. Peygamber efendimiz bununla emretmiştir. Hatta bir garip hadiste peygamber efendimiz hutbede sukut ederek ...tahiyyetül mescid namazı kılan kimseyi beklediği rivayet edilmiştir. Kul fakihleri eğer hatip beklerse... ...tahiyyetül mescid namazını kılar dediler. Yine bugün veya gecede dört sure ile dört rekat namaz kılmak müstehaptır. Sureler Enam, Keh, Taha ve Yasin sureleridir. Eğer bunları bilmiyorsa Yasin, Lokman, Mülk surelerini okur. Cuma gecesinde bunları ihmal etmez çünkü bunları okumakta büyük faziletler vardır. Bunları da beceremeyen okuyabildiğini okur ve İhlas suresini okumaya devam ederse yine mükafatını alır. Nafileler bahsinde keyfiyetini açıklayacağımız tesbih namazı kılmakta müstahaptır. Bu namaz hakkında Hanefi mezhebinin görüşü de o bahiste açıklanacaktır. Zira Peygamber Efendimiz amcası Abbas'a, salliha fi kullu cumatim. Bu tesbih namazını her cuma günü kıl buyurmuştur. İbn Abbas da her cuma zevalden sonra bu namazı kılar ve onu onun ehemmiyetinden haber verirdi. En güzeli kuşluktan zevale kadar kılınmalı. Cumadan sonra ikindiye kadar vaaz dinlenmeli. İkindiden akşama kadar da tesbih ve istiğfar ile meşgul olmalıdır. Cuma günü sadaka vermenin müstahap olduğunun beyanı bilhassa bugün de sadaka vermekte müstahaptır. Çünkü mükafatı iki, katlıdır. iki katıdır. Ancak imam hutbe okurken konuşmak mekruh olduğu için bu sırada isteyene vermez. Salih İbni Muhammed şöyle anlatıyor. Hutbe okunurken dilenen bir miskine verilmek üzere babamın öte tarafındaki bir zat babama bir miktar altın verdi. Babam onu almadı. İbn Mesud bu gibi mescitte dilenen dilenci kendisine hiçbir şey verilmeyi hiçbir şey verilmemeyi hak etmiştir. Okuduğu Kur'an üzerine para isterse vermeyin. Alimlerden bazıları cami içerisinde dolaşıp isteyenleri vermeyi mekruh saymışlardır. Ancak bir kenarda durursa zararı yok demişlerdir. Kab el-Ahbar diyor ki kim ki Cuma'yı kılar muhtelif iki şeyden sadaka verir sonra rükû, Sucud ve huşunu tamamlayarak iki rekat namaz kılar ve ve inni eselüke bismike Bismillahirrahmanirrahim ve bismikellezi la ilahe illâ huvel hayyul qayyumun lezîlâ te'huzuhu senetun velâ nevn dedikten sonra ne isterse Allah onu verir. Bazı selef kim ki cuma günü bir fakiri yedirir, sonra erkenden camiye gider, eliyle diliyle kimseye fenalık etmez. İmam selam verdikten sonra Bismillahirrahmanirrahim El hayyul kayyum Eselük en tavireli ve terhameni ter ve tüafini Minenler okur ve bundan sonra her ne isterse Allahu Teala verir ve duasını kabul eder. 7. Cuma gününü yalnız ahirete tahsis edip dünya işleriyle alakasını keserek evradıyla meşgul olmalı ve Cuma günü yolculuğa çıkmamalıdır. Rivayet olundu ki Cuma gecesi sefer edenlere muhafız melekleri beddua eder. Cuma günü güneş doğduktan sonra yolculuk haramdır ancak arkadaşlarını kaçırmamak için çıkabilir. Hanefilere göre cuma günü sefere çıkmakta beis yoktur. Çünkü cuma kimseyi cuma kimseyi yolculuğundan alıkoymaz mealinde hadis vardır. Alışveriş olmasın diye içmek veya sebil etmek için cami içinde sakalardan su satın almayı bazı selef mekruh görmüşlerdir. Çünkü bu cami içerisinde alışveriştir ve mekruhtur. Fakat parayı dışarıda verip suyu içeride içer veya sebil ederse bunda beis yoktur. Hülasa layık olan cuma günü evrat ve hayratını arttırmaktır. Zira Allahu Teala bir kulunu severse onu iyi vakitlerde hayırlı işlerde çalıştırır. Bir kulunu sevmezse daha fazla cezaya müstahak olması için onu da kıymetli vakitlerde fena işlerde çalıştırır. Cuma gününde müstahap olan birçok birçok dualar daha vardır. Onlarda inşallah dualar faslında zikredilecektir.